Henüz 6 yaşında olan Ebru, her şeyin mükemmel olmasını istiyordu. Okulda verilen ödevleri mükemmel şekilde yapmak istiyor, istediği gibi olmadığını düşündüğünde öfkeleniyor, ağlıyor ve kaygılanıyordu. Ebru 4 yaşında oyuncaklarla oynarken, kağıt üzerinde etkinlik yaparken, aile oyunları oynarken hep başarı odaklıydı. Oyunlarda birinci olamadığında yenilgiyi kabul etmeyen bir yapısı vardı. Ödevlerinde veya etkinliklerde bir şeyi istediği gibi yapamadığında her şeyi siliyor ya da yırtıyordu. Yeniden yapmak için denemiyordu bile. Böyle zamanlarda yapamıyorum, beceremiyorum, olmuyor işte diye ağlıyordu. Annesi Ebru'yu destekleyen ve takdir eden bir yaklaşım içinde olsa da babası Ebru'nun her şeyi eksiksiz ve tam yapmasını bekliyordu. Ebru henüz okul öncesi dönemdeyken babası İngilizce sayıları, renkleri... ...tam ve eksiksiz öğrenmesini, boyama kitaplarında dışarı çıkarmadan boyamasını isterdi. Ebru daha ilkokul çağında daha başarılı ve daha iyi olma yükünü taşımaya başlamıştı bile. Bu durum onun psikososyal gelişimini olumsuz etkiliyor, kaygılı, öfkeli, gergin, hayattan ve gelişim döneminden keyif alamayan bir çocuğa dönüştürmüştü. Evet, bakalım bugün uzmanımız mükemmelliyetçi yetişen Ebru ve ailesi için neler önerecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Adım adım insan başladı. Yine bir hayattan bizden bir öyküyle başladık. Ve bugünün konusu mükemmelliyetçi çocuklar hataya, başarısızlığa ya da olumsuz olan durumlara karşı öfke ve gerginlikle yaklaşan çocukları konuşacağız. Bu öyküyü değerlendireceğiz bugün. Sizler bu konuyla ilgili... Sorularınızı, görüşlerinizi bizlere yazabilirsiniz. Adım adım insan Instagram hesaplarını izleyelim. Ve bugün çok kıymetli konuğumuz klinik psikolog. Efendim Zehra Binici Tekin bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? nasılsınız? Ben iyiyim. Siz nasılsınız? <gülüyor> ya heyecanlıyım çünkü bu program gerçekten hem alanda camiada büyük bir eksikliği doldurdu. Hem de eminim birçok insanın hayatına güzel katkılar sağlıyor. Tebrik ederim. Hayırlara vesile çok olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de sizi ilk defa ağırlıyoruz adım adım insanda e, ve güzel bir konuyla açıkçası ağırlıyoruz. Hatta böyle hani birçok annenin de e, öğreneceği birçok bilgiler olacak evet. burada. Vaka analizimizi yapacağız her zamanki gibi. Ben böyle size bırakacağım. Mükemmelliyetçi çocuğu konuşacağız elbette ama şöyle bir kimdir mükemmelliyetçi çocuk? Biz hangi özelliklerinden hangi davranışlarından bir çocuğun mükemmelliyetçi bir yapısı var diyebiliriz ya da böyle diye. Bundan başlayalım. Sonra Ebru'nun durumuna bakalım. Annesinin babasının yaklaşımlarını değerlendirelim. Buyurun. E, satır aralarında Ebru'nun hikayesinde ben de bir takım notlar aldım. Zaten mükemmelliğiçi çocuğun o tipik özelliklerinden burada zaten bahsedilmiş. Burada tekrar düşmek istemediğim için burada olmayan taraflardan bahsetmek istiyorum. E, çok fazla zaman yönetiminde sorun yaşar mükemmelliyetçi çocuk. Bir türlü yaptığını beğenmez, yeterli bulmaz, e, hep daha fazlasını yapmak ister, başarmak ister. Ve zaman yönetiminde de ciddi krizler yaşar. İşte akşam uyuma saati çoktan geçmiştir ama hala daha elinde silgi. Yaptığını siliyor, beğenmiyor, sayfayı koparıyor. Onu tekrar yapmaya çalışıyor. Bu durumu gözlemleyebiliriz. Belirtilerden biri. Bir diğeri çocuğumuzun e, özgüven noktasında akranlarına göre çok e, ya uç boyutta iyi ya da çok ciddi anlamda özgüven eksikliği olduğunu görebiliyoruz. Akranlarıyla ilişki ve problem kurmada yetersizlik yaşayabiliyor e, bu noktada sosyal ilişkilerinde sıkıntılar gözle gözlemleyebiliyoruz. Sınav kaygısı yoğun olarak görülüyor. E, bunun haricinde daha böyle kendine yönelik beğenmeme, kendini yeterli bulmama ya da kendi artılarının farkında olmama, kendini çok fazla eleştirme yine karşımıza çıkan e, taraflardan. Mükemmeliyetçilik için aslında e, mutsuzluk reçetesi diyebiliriz. O çocuğun, o küçücük dünyasının ağır yüklerini taşıması o mutsuzluk reçetesinin e, ona bir şekilde verildiği içindir. Bizler dünyaya geldiğimizde, evet e, ilerleyen süreçte değineceğiz, e, buna neden olan bir takım durumlar var. Mizaçtan getirdiğimiz özellikler, bizim işte kişilik özelliğimiz, belki bu tarafa daha yatkın olabiliriz, daha mükemmeliyetçi bir yapımız olabilir ama e i̇çine doğduğumuz ailede bize bakım veren kişinin ebeveyn ya da büyük anne büyük baba fark etmez her kimse biz ondan öğreniyoruz hayatı. Onun davranış ve tutumlarıyla öğreniyoruz. Yine e, bir diğer tipik belirti olarak risk alamazlar. Yani hep böyle bir sabit vardır, bir standart vardır. Onun dışına çok fazla çıkamaz mükemmeliyetçi çocuk. Çünkü başarmaktan korkar. E, bu noktada stresini yönetemedikçe aslında başarılı olabileceği alanlarda da başarılı olamayabilir. E, ya da daha e, uç boyutta çok ders ve başarı odaklı çocuklar karşımıza çıkabilir. E, bugünün çocuğu yarının yetişkini olacak unutmayalım ve oradaki sıkıntılar e, yaşı ilerledikçe ilerdeki işte o edineceği mesleki tarafları ya da anne baba ebeveyn taraflarında daha büyük olumsuzluklarla birlikte gidecek. Sanki bilmiyorum katılır mısınız ee, Tuğba Hanım ama hani böyle benim çocuğum çok zeki söylemlerine sanki ee, böyle bir takla attırıldı ve benim çocuğum çok mükemmeliyetçi ile karşılaşmaya başladık. Şimdi ben aslında bugün gelirken yanımda böyle güzel kalpli bir kutu getirecektim. E, i̇çine de bir tane bozulmuş çikolata sata e, koymaya çalıştım ama e, bulamadım komşularımı falan sordum şimdi can bir kutu gördüğümüzde hoş bir kutu gördüğümüzde onu hemen almak isteriz yani ilk etapta onun o dış kısmı bizi cezbeder alır içindekini önce düşünmeyiz ne olduğunu bir açayım bakayım da ondan sonra hoşuma gitsin diye. otomatik olarak o kutuyu gördüğümde hoşuma gider Heyecanlanırım ve içindekine bakmayız aslında uzatacaktım size ama şimdi benim çocuğum mükemmeliyetçi ya da ben daha mükemmeliyetçiyim hani kendimizle ilgili tanımlar yaparken de bunu söylüyoruz ama şunu unutmamak lazım o can canlı görünen kutunun içinde çok ciddi anlamda sıkıntılar var yani ona hemen sarılmak istemek ya da benle olsun istemek çok sağlıklı değil. Bu önemli işte bunlar o kadar e, ayrıntı ki yani mükemmelliyetçi olduğu zaman sanki en iyisi iyisiymiş gibi evet. davranışlarımız yaklaşımlarımız. Tabii bir çocuk yani burada öykümüzde 6 yaşında tabi 6 yaşında birden bir mükemmelliyetçi oldu Ebru. Bir şey oldu pat yattı kalktı sabah kalktı ki kendini mükemmelliyetçi buluyor yaptığı ödevleri sili veriyor, İstediği gibi olmadığında bağırıyor, çağırıyor, öfkeleniyor, yetersiz hissediyor. Bu birden olabilecek bir şey değil elbette. O zaman biraz öykümüze gidelim. Biraz analiz edelim. <gülüyor> Şimdi zaten öyküde anlattığım semptomlar mükemmelliyetçi bir çocuk olduğunda gösteriyor. Mükemmelliyetçilerin çok fazla kendine de etrafına da hoşgörülü olamadığını, tölere edemediğini, evet. çok garantici olduklarını biliyoruz. Ama bu hayat öyle mi efendim? Hiçbir şey garanti değil. Buraya çıkarken, buraya gelirken az önce ayağım kaydı, onu söyleyeyim ayağım kaydı resmen böyle tepe taklak arkaya gidecektim o an ne düşündüm biliyor musunuz yani şu, gitseydim hani beyin kanaması ya da Allah korusun bir şey olsaydı ben yayına çıkamayacaktım hayat böyle bir şey ince bir çizgi üzerinde yürüyoruz ve bir saat sonramız net değil belli değil ve ama maalesef bunu e, bunun farkında olmadan yaşıyorlar onlar her şey onlar için tek düze düzenli garanti ve en mükemmeli 6 yaşındaki bir çocuk Nasıl oluyor da bu hale geliyor? Biraz bundan bahsedelim. Daha çok babanın yaklaşımı ortada. Ebru'yu değerlendirelim. Geldi Ebru size. Özellikle annesi getirir zaten. Babası bundan memnundur böyle olmasından da. Ee, nasıl olmuş olabilir şimdi Ebru'nun baba ve anne tutumuna bakalım? Ben babayı frenleyen bir anne modeli olsa evde babanın o kadar rahat davranabileceğini zannetmiyorum. Yani 6 yaşında daha hayatın çok başında... Çocuk çocuktur. Yani biz bazen bunu kaçırıyoruz. Çocuktan böyle çok yetişkince davranmasını, yetişkince başarılar elde etmesini istiyoruz. Akranları ile iyi anlaşsın. İşte zeka düzeyi diğerlerine göre daha iyi olsun. Daha başarılı olsun. Gittiği sporda iyi olsun. İşte yaptığı bir sanat dalı varsa orada iyi olsun. Bir bakıyorsunuz o zavallı çocuğa Birçok alanda o kadar e, başarılı olsun beklentisi yükleniyor ki ve o çocuk da zavallı bunları karşılayabilmek için, o anne babayı mutlu edebilmek için, memnun edebilmek için koşturuyor da koşturuyor, koşturuyor da koşturuyor. Ne oluyor? Uzun vadede tatminsiz, yetersiz, yetinememe duygularını yaşayan bir yetişkin oluyor. Hı hı. O evde... E, Buradaki vakamızda daha baba bu tarafında ama e, tabii e, annenin ve babanın aynı tutumda olduğu durumlar çok daha büyük tehlike. Evet. Ama evde o çocuğun psikolojik ihtiyaçlarını ya da gelişim dönemi ihtiyaçlarını bilen bir ebeveynin varlığında, bir anne ya da babanın varlığında ya da aile büyüklerinden birinin varlığında e, buradaki babamız çocuğa birçok şey öğretmeye çalışıyor ve İyi olsun istiyor, o işte yapıyı işlemeye çalışıyor. Farkındalığı olan biri olsa o babayı çok güzel e, durdurur, frenler o babayı. Baba narsis yapamaz ama öyle de bir durum var. Babanın yapısı A, evet. da çok o. önemli burada şimdi. Baba mükemmeliyetçi artı bir de narsis Hiçbir şey beğenmeyecek değil mi? Bu da var ee, ama e, bu bir etken. Zaten narsist bir kocası varsa o çocuklarda o ayrıda o evlilikte alan neresinden tutarsan kopup gelebiliyor. O da zor. Ama biz bunu narsiste normal şartlarda bir ebeveyn olarak görelim. Hı -hı. Yani babalar çocukları daha iyi öğrensin istiyor. Bir ortama girdikleri zaman benim çocuğum 3 yaşında İngilizce'ye 100'e kadar sayabiliyor. Tüm renkleri bilebiliyor. Ne oluyorsa onu bilince ne oluyorsa onu yapınca denilmiyor. Hani böyle denize hı -hı, hı -hı, diye bakıyorsunuz hani siz. Hayatta işlevi olan, karşılığı olan bir şey mi 0-6 yaş döneminde bu kadar bilgi acaba ya. değil mi? Bir 0-6 yaş döneminde çocuklardan ne bekleriz Zehra Hanım aslında? Buna mı girmek gerekiyor? Kendi kendine yiyebilmesi, kendi uyuması, anneden babadan yatağının ayrı olmuş olması, banyosunu artık yavaş yavaş yapıyor olabilmesi, karnını doyurması. Bunlar çok hayati şeylerdir, ilk, ilk basamaklardır. Evet. Bu çocuğun kendi kendine yetebilmesi, kişisel bakımı tuvalete girmek, kişisel bakımını yapıyor olabilmesi gerekiyor. Ama biz öyle şey şeyler görüyoruz ki bunlar da çok zayıf yani çocuk İngilizce kelimeler, harfler, işte rakamları okuyor. Çocuk tuvalete gidiyor poposunu silemiyor mesela bundan aciz. Evet. Neye yaradı, nasıl hayat hazırladın sen bu çocuğu diye sorasım geliyor benim. Bunlar önemli şeyler. Bunlardan da bahsedelim istiyorum ki çünkü anne babaları modern çağda çocuklarımla farklı edinimler görmek istiyor. Onlar sırada onları zaten yapacak gibi görüyor değil mi? Maalesef, maalesef. Ne diyorsunuz siz ee, bu duruma? Ama aslında şu saydığınız 0-6 yaş dönemindeki temel öğrenilmesi gereken becerileri çocuk öğrendiğinde onun üzerine daha fazlasını koyuyor. Şimdi hı hı. E, şunu düşünüyorum sen çocuğuna... Okuma yazmayı öğretsen işte birinci sınıf başlatılmayacaktı belki işte yeterli görülecek ikiden başlatılacak ama o çocuk zeka düzeyi olarak evet aslında bu zeka değil sen çocuğun o becerileri verdiğinde o çocuk daha bu becerileri önden kazandı ama kendisinden yaşça büyük olan bir sınıfa girdiğinde bir zaman sonra hep ikinci sınıfta kalmayacak ki 3 olacak 4 olacak işte ortaokul olacak lise olacak hep o sınıfın en küçüğü olacak. Zihinsel olarak kapasite olarak da daha küçük olacak belki bedensel olarak da daha küçük olacak e, ve belki baş edemeyecek daha ilerleyen yaşlarda baş edemeyecek ya da belki dışlanacak e, o yüzden çocuğun çocuk olduğu unutulmamalı ve bırakalım diğerleriyle birlikte e, öğrensin. Diğerleriyle birlikte başarsın ya da başaramasın çocuk başarısızlığı da yaşayacak bu hayatta. Hatta Güzel. ebeveynin geçmişte nerelerde başarısızlık yaşadığını ve o başarısızlıktan neler öğrendiğini çocuğunu anlatıp çocuğunu Başarısızlıkla barıştırmalı süper ne kadar güzel bir cümle başarısızlıkla barışmalı yetişkinler olarak biz bunu yapabiliyor muyuz ki değil mi çocuklara da bunu aşılayalım peki az önce dediniz ya bu çok önemli bir şeydi bayıldım ona ee, başarısızlıkla barıştırmadan önce biz kendi ee, o başarısızlık yani olmadı yapamadı olduğu kadar ha Güzel buldum onu. Olduğu kadar olayı, hı hı. olduğu kadar yani bunu elimden gelen bu. Yani elimden gelenin en iyisi buyu mesela oyunlarda sürekli yeniliyor. Kızma birader oynuyor ailede sonucu oluyor ve çıldırıyor. Yeniden oynayacağız ben kazanacağım böyle bir çocuk hı hı. var mükemmel eğici. Böyle bir psikodramatik sahne hepiniz gözünüzün önünde canlansın böyle bir aile. Hepiniz canlandırın bunu. Kızma birader olur bir aile oyunu olur. Ve bir çocuğunuzdan birisi böyle. Yaşı altı Ebru'yu konuşuruz ama 14-15 yaşında ergenlik çağında olabilir. Bir baba bile olabilir yenilmek istemeyen. Evet. Eğlenemiyor ya. Burada nasıl bir psikotik yaklaşım olmalı? Yani bir terapotik yaklaşım. Hı hı hı. Ne yapılmalı? Bunu hayal edelim hadi. Ee, aslında bu çok işe yarıyor. Yani çocukların kendi ebeveyninden, hani e, hayatı öğrendiği ebeveyninden e, başarısızlıklarını dinlemek çocuklara çok iyi geliyor. O çocuğun Yaşadığı kaygıyla baş edebilmesini, stresini kontrol edebilmesini ve stresini faydaya çevirebilmesini çok güzel sağlıyor. Ee, diyor ki hani onun için e, en iyisi, en ideal varlık anne ve babası hayat ondan öğreniyor. Çok kutsallaştırıyoruz anne babamızı. Diyor ki e, o da oyunda yenilirmiş. Yani yenilebilirim. Önce rol model olacağız yenileceğiz oyunda Evet. vereceğimiz tepkiyle yenildikten sonra başarısızlığın ne olduğunu ama buna rağmen eğlenebilmeyi ve tekrar oyuna hadi bir el daha oynuyoruz ama bunu yenmek için değil keyifli vakit geçirmek için mesajını evet. verebilmek değil mi? Ee, oyundan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz işte çocuk eve geliyor iki göz iki çeşme gözler kıpkırmızı olmuş ağlıyor işte sınavdan kötü Hı. aldım kaç Hı. almış 90 almış. İşte e, ne bileyim sınıfındaki Mehmet e, 95 almış, sınıfın birincisi olamamış. Alıp karşımıza çocuğumuzla bir yetişkin gibi e, her zaman hayatta en iyisini yapamayız. En iyisi diye bir şey yok. Bunu eğer istersen, bunu beklersen bu çok hayali olur, gerçek olmaz. Gerçekçi beklentilere belki. Aynen öyle bunu çocuğa anlatmak öğretmek lazım tabii ki zaman zaman daha düşük notlarda alacaksın 80 alacaksın 70 alacaksın o gün uykunu alamamış olabilirsin sınavında anında karnın ağrımış olabilir dikkatini veremezsin bizler Hayatı yaşarken böyle dümdüz bir yolda yürümüyoruz. Biz zaman zaman böyle sağa gidiyoruz, sola gidiyoruz, biraz yokuş çıkıyoruz, bazen düzlükle gidiyoruz. Çocukla bunlar somutlaştırılarak konuşulmalı. Ama tabii ki iş dönüp dolanıyor. Ben yetişkin olarak kendime ne kadar merhametliyim? Ben yetişkin olarak o mükemmeliyetçi çizgide ne kadar duruyorum ya da bunu ne kadar kontrol ediyorum bunları kendi içimde sorgulamam lazım. Her anne baba çocuğu için en iyi Bildiği kadarıyla e, ve uygulayabildiği kadarıyla en iyi şekilde anne babalık yapmak ister. O evlatlar ona emanettir bunu bilir. E, eğer birazcık daha ona işte okula başlamadan önce de sayıları renkleri falan öğretiyorsa aslında bu da onun iyi niyetinden belki e, ya da bilmiyorum hırsına yönelik düşmesinler. Ben hiçbir düşmesin anne babanın kötü niyetli olduğunu hiçbir zaman söylemem. Hı hı. Ama her zaman söylerim bazen iyi niyetli taşlar ayağımızı tökezletebilir. Evet. Evet. Ee, hani burada tabi ileride yine değineceğiz de bir takım ebeveyn tavır ve tutumları vardır ya hı hı. E, benim de test konumdu şimdi burada daha böyle e, ilgili ama daha e, hoşgörülü ve demokratik tarafta kalabilmeliyiz. E, çocuğun fikrini sormalıyız. Çocukla ortak kararlar almalıyız. Evet bugün bundan e, 90 aldın ama ebeveyn çözümü üretecek. Bundan 90 aldın. İngilizceyi çok seviyorsun. İyisin bak hafta İngilizcenin sınavı var. Hadi bakalım kendinle yarış. Bir önceki sınavda 89 almıştın. Hadi bakalım 91, 90 alabilecek misin? Çocuk. Kendiyle yarışmalı. Hı hı. Yani sınav hazırlık süreçlerinde de çocukların kendiyle yarışmalarını daha çok tavsiye ederiz. İşte e, bu hafta bin sorumu çözün. Haftaya de ki bin artı bir, bin bir soru çözüp kendi rekorumu kıracağım. Bir sonraki hafta minimum bin iki. İşte hafta bin bir çözdüyse artı bir. E, çocuğun kendisiyle tatlı yarışmasını sağlamalıyız. Bunu böyle bir hırsa ve rekabete çevirmeden... Hı hı. Tatlı tatlı e, bu hayatla iyi anlaşarak yolculuk. Etmesini evet. sağlamalıyız. Çok, çok tatlı, çok güzel anlatıyor Zehra Hanım. Şimdi aklıma gelen bir şey de e, mükemmeliyetçi yapıda olan, yetişkin olsun çocuk olsun genelde ne yapıyor? Kıyas. Az önce söylediğimiz gibi mesela. E, eğer bir arkadaşı dışına taşırmadan bir şey boyadıysa da çok güzel bir güneş yaptıysa okul öncesi sınıfta ve hocası onu aa çok güzel yapmışsın sana bir yapış şeyle ödü sticker deniyor. M değil stickerler. Yapıştırıp işte sınıfın baş köşesinde Ahmet'in resmi. Şimdi arada mükemmellikçi bir çocuk varsa böyledir burnundan nefes alır ve niye benim resmim oraya asılmadı bilenir. der bilenir kinlenir sosyal ilişkilerde maalesef kötü oluyor yani mükemmellikçi çocuk olsun yetişkin olsun sosyal ilişkilerde de bu, bu anlamda kötü oluyor Tabii. çünkü başkası odaklı yaşıyor hı hı. hep onu geçme ondan daha iyi olma evet. ee, burada ailelere mesajı ne olur kıyaslamalar kuzenlerden başlıyor halanın kızı amcanın ah oğlu kardeşler, diye kardeşler, kardeşler en yakın doğru doğru evet, evet. Ee, bu kıyaslama konusuyla ilgili şunu söylemek Hı. isterim. Yani mükemmeliyetçilikmiş ne bileyim bir sürü e, kavramla da bağdaştırabiliriz bunu. Ben yetişkin olarak bir kendi dünyama döneyim. Ben bir yetişkin olarak eşim eve geldiğinde benim yaptığım yemeği, komşunun işte e, yemeğiyle kıyasladığında ya da kendi işte kardeşinin ailesinden birinin yemeğiyle kıyasladığında ben insan olarak eş olarak kendimi değerli ve iyi yeterli hissedebilir miyim? hissedemem. Belki o anda bir şey demem ama halının altına atarım, bilenirim. Nasıl benim eşim işte e, komşunun yemeğini bana söyler. Annesinin. iyi annesinin ne olur Bilmiyorum. şimdi bilenirim hı hı. o kişiye karşı bilenirim. Şimdi ben yetişkin olarak e, daha iradesini aklını kullanabilen zihinsel gelişimi daha iyi bir noktada bir e, ne bileyim 30 yaşında bir insan iken e, 6 yaşındaki çocuk o gelişim seviyesinde olmadan nasıl bilenmeyecek? Şu, şu geldi ee, bir çocuk getirdiler sınıfta eline ne geçiyorsa tahta silgisi ne bileyim kalemliği defter sınıfta bir tane arkadaş var ne geçirirse elini o çocuğa ar arkası mı dönük e, sürekli bir şeyler atıyor fırlatıyor. Hı. Şimdi geldi aile tabi böyle birazcık e, o mükemmeliyetçi yapıdaki aile ve çocuğu kaşımaya başlayınca Altta başarıya olan, e, o başarma isteğini olan yoğun e, takıntı halini görüyoruz. Birinci sınıf çocuğundan bahsediyorum. E, annesi birkaç kez evde onun, nasıl komşuları bir de, onun ne kadar başarılı olduğunu, ne kadar akıllı olduğunu, ne kadar azimli olduğunu söylüyor. Bak işte o şu kadar puan aldı sen alamadın. Çocuk öyle bir bilenmiş ki o çocuğa zarar veriyor. Ya da evde kardeş işte e, 4 yaşında, 5 yaşında, Eve başka bir çocuk geliyor. Sen ablasın sen abisin yükü omzuna konuluyor ve ağırlaştırılıyor. Evet. Şimdi bakın sen ablasın abisin işte yapmayacaksın da oyuncağını vereceksin de duracaksın da susacaksın yerine. Hadi çocuğum işte kardeşinin mamasını birlikte yapalım. Hadi onun emziğini getir. Yani sürece dahil etmek daha e, akıllıcı olur. O çocuğun kendi yaşadığı içindeki... E, psikolojik sıkıntıya dönmeden o kıskançlığı e, daha kontrol altına alabiliriz. Aslında hayat e, iki şekilde, iki tercih. Ya ben bu hayatı kolaylaştırırım, mutlu yaşarım. Ya da ben bu hayatı zorlaştırırım ve mutsuz yaşarım. Ben yetişkin olarak yaptığım tercih doğrultusunda etrafımda kim varsa... Onlara da bunu işlerim. Ben mükemmel e, mükemmeli isteyen bir anne babanın elinde doğrunun bu olduğunu bilerek belki mükemmeliyetçi yetişmiş olabilirim. Belki işte yetişkin oldum, bir yerde e, patron oldum, yönetici oldum, öğretmen oldum, anne oldum. Ben uyanana kadar anne babamdan gördüğüm ve doğru sandığım o mükemmeliyetçi, Savır, tutumları devam ettireceğim. Ne olacak? Etrafımdaki insanları yoracağım. Kendimi yalnızlaştıracağım. Yalnız Onlar benden uzaklaşacaklar. Ama ben ayılırsam eğer, ben kendimi e, iyi gözlemler dinlersem e, birçok yerde e, törpülemeler yapabilirim. O törpülemelere geleceğiz mesela nasıl olacak diye. Şimdi efendim hani bizim öykümüz var ya, öyküye şöyle baktığım zaman... E, Ebru'yu muhtemelen dedik ya, yani bu öfke krizlerinden dolayı anne babası getirecek bir uzmana bana ya da Zehra Hanım'a ve biz alacağız onu karşımıza. Anne diyecek ki çok öfkeli, çok bağırıyor, çağırıyor, yaşıtlarıyla anlaşamıyor. Çocuğumuzda bir hal var Tuba Hanım, Zehra Hanım diyecekler, psikolog Hanım diyecekler. Efendim böyle denildiği zaman biz de sizin çocuğunuz böyle mi yapıyormuş tamam anladık tamam siz dışarı çıkın biz çocuğunuzla ilgilenelim mi diyeceğiz. Hayır öyle demeyeceğiz efendim. Biz anne babanın yaklaşımlarını bir güzel alacağız. Çocuğumuz dışarıda beklerken aslında ne olacak biliyor musunuz? Ebru anne ve babasını psikoloğa getirecek daha düzgün davranmaları için. Yaptıkları hatalarla yüzleşmeleri için. Ve biz bu öyküde Ebru'nun babasıyla yüzleşeceğiz. İngilizceyi çok iyi kelimeleri, renkleri iyi bilmese ne olur? Ya da bilirse ne olur? Siz nasıl hissedersiniz kendinizi? Ona soracağız. Çünkü kendisini doyurmak isteyecek, kendisini doyurmak istediğini de yüzleştirmek gerekiyor. Aslında çocuğunuz öfkeli değil, aslında çocuğunuzda bir problem yok. Problem olan şey sizin ondan beklediğiniz, ona yüklediğiniz, ona verdiğiniz sözlü ya da sözsüz mesajlarla beklentileriniz. Çocuk bu beklentilere cevap verdiği zaman alkışlıyorsunuz, yaşasın, süper, harika kızım benim diyorsunuz böyle mavi boncuklar, hediyeler alıyorsunuz ama çocuk ufacık bir hata yaptığı zaman, azıcık dışarı taşırdığı zaman boya kalemini ya da sınavdan kötü bir not aldığı zaman veya sayarken İngilizce kelimeleri, harfleri birini unuttuğunda, birini biriyle önce sonra karıştırdığı zaman hemen kaşımızı çattığımızda çocuğumuz neyi hissedecek? İşte orada ben ne kadar beceriksizim, ne kadar yetersizim, bu yüzden değersizim. Çünkü o değersiz kaş çatışı da çocuğa verdiniz. İşte böyle bir durumda çocuklarınız öfkeliyse, bir şeyleri beğenmiyorsa kendinde, yeterli görmüyorsa lütfen ama lütfen. Önce ama önce aynayı kendimize tutalım. Ben nasıl davranıyorum çocuğuma? Onu ne zaman takdir ediyorum, ne zaman alkışlıyorum, hata yaptığında nasıl yaklaşıyorum? Çok mu aldım? Çok uzun uzun uzun. Ya böyle. Yani bu, bu, bunu söylemeyi ihtiyacı hissettim. Çünkü size bir sürü soru var Zeyra Hanım. Ona da geçeceğiz. Peki törpüleme olayına gelelim. Ben böyle ufak bir not verdim. Bir psikolog olarak buraya dokunmak istedim. Peki siz o güzel değerli bilgilerinizden. Hani törpülemek dedik. Geldi Ebru 25 yaşına. Ve bir holdingde yönetici asistanı oldu. Ya da yönetici oldu. Bu kızcağız ne hale gelmiş olabilir? Hiç babası o davranışlarından taviz vermeyip üstüne üstüne gitti ve devam etti. Kronikleşti bu davranış. Ebru'nun yetişkinliğini bize çizer misiniz ve nasıl törpüleceğini? Söz sizde buyurun. Ebru babanın e, çok şiddetli kopyası oldu. Çünkü e, gördüğünün üzerine, babanın o tavır ve tutumların üzerine her zaman daha da... E, Onaylanmak için ya da daha çok sevildiğini hissetmek için baba 3 yaptırmaya, yaptı. yaptırmaya çalıştıysa 5 yaptı. Baba 5 yaptırmaya çalıştıysa 6-7 yaptı. Niye? Her seferinde babanın takdirini, onayını, e, belki ilgisini ve sevgisini çekmesinin yöntemi bir şeyleri başarmasıydı. Şimdi geldi 25 yaşına, yönetici oldu. Etrafında da bir sürü insan var. Babasının ona çocukluğunda davrandığından çok daha fazla şiddetli taleplerde bulunacak etrafındakilerden yani nefes aldırmayacak, onlara kök söktürecek. Belki yanındakiler onun varlığında, onun olduğu ortamlarda işte gülümseyecekler ya da çok tepki göstermeyecekler ama o yokken tamamen bir bırakma ve boş verme olacak. Yani aslında Ebru Hanım o zaman kurumunda çalışanlarıyla ya da işlettiği yönettiği yerdeki çalışanlarla aidiyet duygusu kuramayacak hiçbir insan aidiyet duygusunu kaliteli kuramadığı yerde olmak istemez. Bir fırsat bulduğunda çekip gider. Şimdi birilerini yetiştirecek yanında onları iyi bir noktaya donanımlı hale getirecek. Sonra bir fırsat bulduğunda kaçacak. Sonra Ebru bir daha başa dönecek. Bir başkasına güvenmeye çalışacak. Güvenebildi. Onu alacak. Yetiştirmeye çalışacak falan ama Ebru aynı Ebru. Yine Ebru'nun yanından insanlar kaçacak. Ebru 1, 2, 3, 5 Şunu sormalı kendi. Şimdi bir insanda mı problem olur İki insanda mı problem olur Beş insanda mı problem olur Eğer beş insanın da yanından uzaklaşma nedeni aynıysa Bu sefer kendi içine dönecek Kendini gözlemleyecek Kendini izleyecek hı hı. Ve farkında olacak Fark edecek ee, Destek alması gerekiyorsa tabii ki e, Almalı da hı hı. Destek aldığında da ee, ne yapacak mesela? Her şeyin çok iyi olmasını mı isteyecek? Ee, diyecek ki uzman ona, tabii onu tanıdıkça hı hı. E, bazı şeyleri bilerek başarama ya da yavaşla. <gülüyor> bunu gördüğünde, bunu yaşadığında bir zaman sonra e, Ebru da kendine gelmeye başlayacak. Evet. Ve bunu yakaladıkça aslında kendi dünyasında e, bazı şeyleri fark edecek. E, işte babasıyla... Çocukluk dönemlerine gidecek, orada yüzleşmeler olacak ve diyecek ki kendisine evet babam benim için... En iyisini istedi, ee, bu kadarını biliyordu, onun doğrusu buydu ama bugünün doğrusu o değil. Bugünün doğrularını kendi e, dünyasında çizmeye ve şekillendirmeye başlayacak, bırakabilmek lazım hayatı bazen. Yani o kadar çok tutmaya, her şeyi tutmaya çalışıyoruz ki ve bu haz çağında, bu hız çağında biz her şeyi çok hızlı tüketir olduk. Kendimizi çok hızlı tüketiyoruz, duygularımızı, ilişkilerimizi sadece maddi değil manevi birçok şeyi tüketiyoruz. Ebru bugün bunları fark ettiğinde kendine merhamet edecek önce. Kendini sevecek. Ben danışanlarıma böyle işte sağ elini sol omzuna, sol elini sağ omzuna böyle sımsıkı tutturup kendine sarıl, hisset, kendini sev, e, kendine fırsat ver, korkma, yavaşla. Bir dur bakalım, bir e, kendi hayatının içinden şöyle bir sıyrıl ve dışarıdan ikinci bir göz olarak senin hayatını, senin insanlara davranış şeklini bir incele bakalım. Bir yabancı olarak o sahnenin dışına çıktığında nerelerde fazlalıklar, aşırılıklar, Tespit ettin. Bunları yaz lütfen. Adım adım. Hı hı. Hiç kimsenin sihirli bir DNA'yı yok bu hayatta. Tabii ki bir anda her şey e, değişmeyecek. Bir anda her şey e, çok olması gereken noktaya gelmeyecek. Evet. Bu bir yolculuktur. İnsanın kendiyle e, yapacağı yolculuk çok kıymetlidir. E, bunları yakalarsa e, uzmanın da desteğiyle Yetiştim. doğru bir adresle törpülemeye başla. E, şey de merak eder belki izleyenlerimiz. Aha, mikrofona değdim mi? E, Hangi tip anne babanın çocukları mükemmelliyetçi olmaya meyillidir? Belki bu soru da akıllarına gelir. Hani e, biz evet narsist dedik genelde oluyor. Mükemmelliyetçi Otoriter. baba. Otoriter. Dominant. Baskın. baskın. E, zaten dominant eşittir baskın. Hı hı. Kaygılı ve takıntılı. Çok koruyucu. Değil mi? Koruyucu. Evet. Yani işte kaygılı bir mizacı varsa annenin hı hı. işte aman geçecek mi, aman sınıfta mı kalacak, aman şım olacak, aman sınavı kazanamazsa gibi. o da çocuğa mükemmeli götüren bir tavır olabiliyor. E, takıntılı ve OKB'si olan anne babalar varsa onların çocukları yani herkesin çocuğu artık mükemmeliyetçi olmuyor. Muhakkak bizde de bir şey var ki orada biz de enjekte ediyoruz Al alıyor, çocuğa değil mi? Alıyor. Ee, bunu fark ediyoruz. Bu saydığımız tavır ve tutumlar tekrar düşmeyen zaman kaybetmeyelim. Hı hı. Bir ok düşünelim. Orta noktası hı hı. az önce saydıklarımızda işte o otoriter, baskıcı, e, narsist, OKB e, okun bu tarafında düşünelim. Hı. Okun bir tarafında bu yapılar var. E, okun en diğer tarafında da ilgisiz, hı hı. kayıtsız, sorumsuz, e, alakasız anne baba tipinin hı hı. olduğunu ya, düşünelim. Evet. Şimdi bakın orta nokta denge ise bu dengeden uzaklaştığımda iki tarafa doğru, evet bu tarafa kaydığımda belki mükemmeliyetçi çocuğa doğru gidiyorum ama okun bu tarafına kaydığımda da daha sorumsuz çocuğa doğru giderim. Daha sınırsız, kuransız. Evet, evet. E, bu tarafa doğru giderim. O yüzden bu iki uçta da olmadan dengeyi koruyabilmek önemli. O denge noktasında da aslında karşımıza... E, Hoşgörülü anne baba tutumları çıkıyor, destekleyici anne baba tutumları Destekleyiciyi çıkıyor. biraz açalım Allah aşkına. Demok yani değil. niye? Şu destekleyici anne ne demek? Sen yaparsın Hı. hadi bakayım gir bakayım içeri sen halledersin sana güveniyorum demek mi sadece? Destekleyici biraz açalım biz bu değil. kavramları. Ee, aslında bu destekleyici anne baba tutumlarında e, çocuğun yanlışsa yanlışına bu yanlış diyebilme. Ya da çocuğun başarısını dozunda hı hı. övme. Yani bir çocuğun başarısını hak ettiğinden daha fazla översek eğer bu da sorun olur. Çünkü sen anne baba olarak o evladın mutlu olsun diye onu çok överken o bir otomatik beklenti içine giriyor ve okulda öğretmeninden, arkadaşlarından da ya da akrabalarla bunu paylaştığında senin verdiğin o büyük devasa tepkiyi bekliyor. Göremeyince de kötü hissediyor. Destekleyici de aslında şeydir o denge noktasında kalabilmek vardır. Daha net olmak vardır. Net olmak çıkar karşımıza. Yanlışına yanlış ama o çocuğu eleştirmeden, yargılamadan motive edecek şekilde doğrusuna da hak ettiği kadar doğru tepki vermek vardır. Yani şöyle değil. Çocuk... Odasına girmiş işte dolaplarını düzeltmiş ne bileyim kıyafetlerini düzeltmiş e, giriyor çocuğun odasına böyle muazzam bir tepki sanki bir inşaatı yaptı bitirdi gibi bir tepki verilmemeli. Alt taraf hani tabii çocuğun yaşına e, bedensel düzeyine göre değişir o odanın içinde yaptıkları ve yapabilecekleri ve anne babanın da beklentileri destekleyici tutunda Çocuğun becerisine göre, yaşına göre e, doğru sorumluluklar verme ve o doğru aldığı sorumluluklara da doğru tepkiler verme ve motive etme vardır diyebilirim. Ay. Ne kadar güzel anlattınız bu destekleyici aile olabilme aslında yani normal olabilme her zaman söylüyorum Efendimizin çocuk yetiştirme tarzı değil mi bu duygularını anlayabilme duygularının diline inebilme şimdi sorulara da döneceğim ama aklımda az önce bir şey vardı tam siz konuşurken bazen böyle yayının içerisinde söyleyeceklerim geliyor. Sonra gidiyor şu an unuttum gitti gelir inşallah diyeyim. Şimdi e, biz mükemmel çürüklerden bahsederken evet yetişkinlikte bazı izler bırakıyor geçiyor. Ama bir de kalı, e, genetik yani bu kalıtsal yapısal olanı var. Şimdi bu tamamen ortadan kalkmıyor bu gerçekle bir yüzleştirelim aslında izleyenlerimizi diye düşünüyorum ben. E, genetik olan nasıl ayırt edebiliriz? Yani evet genetiktir bunda bu. Yani böyle doğuştan böyle çocukluktan böyleydi hiçbir şey yapmadık Tuba Hanım sizin söylediğiniz bu yaklaşımları yapmadık biz bu çocuğumuza ne işte çok büyük beklentilere girdik ne bir şey yaptık ama baştan beri bu böyleydi gibi bir yakınmayla gelen ebeveynler varsa orada nasıl dokunuşlar gerekiyor? Yani orada tabii birazcık daha açmanızı isterim tam Hı -hı. olarak. E, belki Bazı çocuklar, çünkü benim etrafımda de. da var, Hı -hı. etrafımda da var. Bir şeyi bir yere koyacak mesela. Genelde bu oyun etkinliklerinde yapılır. Hı -hı. İşte aynı şekli içine koyacak. Çık, e, gir, e, tak, tak çıkar oyunları Hı -hı. gibi. Onu oraya takmak istiyor mesela. Hı -hı. Takamadığında fırlatıyor, ağlıyor. Ama anne bak buraya dedim sana, buraya takacaksın dedim. Niye yanlış yere takıyorsun gibi bir tutumu da yok. Yani... Hı -hı. Bazı mükemmeliyetçi tavır yaklaşımlar. Bu çocuk çocuktan çocuğa değişen yaklaşımlar var. Anne böyle bir şey yapmıyor. Hani biz anne baba tutumlarının ne kadar psikolojik olarak bir geçirgenlik olduğunu ifade ediyoruz ya problem başından. Böyle olmadığı halde yapısal olarak böyle iyisini yapma, beğenmeme, kendini sürekli yargılamaya meyilli ise bir çocuk, niye da çözmedi? Biz bilmiyoruz ki büyük baba nasıldı, nasıl geçti, evet. nereden Genler miras geldi, geldi bu, değil mi genlerden? Şimdi şunu de, de, demeye ya da delipmeye çalışıyorum, nasıl genlerde de taşıdığımızdan bahsedelim biraz. Hı hı hı. Ne dersiniz? Güzel olur. Şimdi dediğiniz durumda evet benim de gözüm önüne somut örnekler geldi. İşte 3 yaşında yapamadığında kafasını işte duvara vuruyor yere vuruyor işte kendine zarar veriyor. Ama anne baba o kadar sakin ve destekleyici bir tarafta ki hani mümkün değil o anne babanın varlığıyla o çocukta bu gibi durumlar olsun ya da çok hırslı ders konusunda. Ee, hep en iyisi olmak istiyor. Şimdi evet doğuştan getirdiğimiz bir takım mizah ve kişilik özellikleri de var. Ama bakın e, burada anne babanın bazı baş edemeyeceği noktalar vardır. O çocuğun e, anne baba kaynaklı olmayan doğuştan getirdiği o mizaç özelliklerini çocuğun e, ya bir uzmanla, Yol alması gerekir. Bir uzmana o çocuğun teslim edilmesi gerekir. Şimdi e, bazen karşınıza gelmiştir muhakkak. Işte belki 3-4 tane psikoloğa gittik. İşte bu değişmiyor, düzelmiyor diye. E, ben kulaklar çınlasın e, kıymetli Nevzat Tarhan hocamın bir seminerinde şunu dinlemiştim. E, evet bir sürü te terapi ekoli var. Bir sürü yöntem var ama önemli olan ilişkidir. E, bazen ilk ...seansta şunu yaşadığım oldu... ...geçmiş deneyimlerimde... ...yok bu çocukla yol alınabilecek gibi değil... ...ama sonra konuşuyorsun biraz... ...dinliyorsun... ...sorguluyorsun... ...onun o mh, bile isteye aldığı gardını... ...indirmeye başladığını görüyorsun... ...ilişki kurulmaya başladığı anda... ...annesine, babasına yönelik davrandığı bütün inatçı... ...tavır ve tutumları... ...ya da kasıtlı olarak yaptığı her şey... En uç boyutta kendine zarar verme. Bunlar solmaya başlıyor. Ee, orada da tabii ki kişiye göre ve o uzmanın izlediği yola, yönteme göre e, yol alınıyor, sağlıklı yol alınıyor. Yani bu çocuk doğuştan beri işte kendine 5 e, yaşında zarar veren bir çocuktu e, ya da işte e, akranlarına zarar veren bir çocuktu. Bu hep böyle devam etmez. Yani hani o duygu düşünce davranış döngüsünde de bir yerde e, o kısır döngüyü kırmak için bir baltalamak gerekir ya... E, her davranış baltalanır. Hı hı. Doğru yöntemle doğru zamanda doğru uzmanla. Hı hı. Ee, yani bu şekilde bir. Evet. Şunu da ekleyelim çok güzel bilgilerdi. Bunun yanında hani. Şunu bir, şu bir gerçek, bunu anne olana kadar anlamamıştım. Hep bunu söylüyorum. Yani annem hep der ki anne olunca anlarsın derdi kendi kıymetinden için söylerdi buna ve anne olunca çocuğumdan gördüğüm için bir gelişimi gördüm gözler önüne seriyor çünkü. Şimdi doğuştan böyleydi diyor şikayet ediyor. Biraz daha inceliyoruz aileyi yapısal olarak ilişkileri olarak ve şu çıkabiliyor altından. Çocuklar şunu biz biliyoruz, 0-3 yaş döneminde bir sahnede olduklarını düşünürler. Dünyada her şey onlara ait. Onlar alkışlanmalı. Onlar övülmeli. Ve bütün keşfettikleri, istedikleri her şey yapılmalı olarak görürler. Ve böyle gelirler. İsterler. Her şeyi keşfeder. Her şeyi uzatır. Her şeyi yapmak ister. Ve zararlı olduğu olan şeyleri bize engellediğimiz zaman öfkelenir. Biz o öfkeyi Duyarsız kalırsak çocuk öfkesini, e, yani duyarsız kalınan, görülmeyen, duyguları duyulmayan çocuklarda da başka psikolojik gelişim basamaklarında sıkıntılar doğacak. Fakat şunu biliyoruz biz, her çocuğun öfke temeli, mükemmeliyetçi temeli, kaygı temeli vardır zaten. Evet. E, korkar eder ama bunu annenin yaklaşımı ya pekiştirir ya söndürür. Mesele bu. Annenin ya da kim bakım veriyorsa. Ee, mesela dedik ya çocuk hiç anne baba hiç mükemmeliyetçi değil. Bir şey de beklemiyoruz diyor ama hırslı diyor. Dönüp baktığım zaman bir e, çocukla çalıştığım dönemde İzmir'de. Şunu görüyorum ailede. E, kendi aralarındaki akşam konuşmalarında çocuk 4-5 yaşında. Biliyor musun falancanın kızı filancı yere atanmış. Şu kadar da maaş alıyormuş. Öyle bir araba almış ki kendine çok çalışkan. Nasıl da güzel yerlere gelmiş. Şimdi aile bunu söylüyor, çocuk orada onu dinliyor. Annenin övdüğü, gördüğü, e, ilgisini çeken şeylere başarı odaklı öyküler. Halbuki çocuğun bunu yapmıyordun. Biz var ya yani hayat hikayesinde bir şey söylüyoruz ama o nereye gidiyor bilmiyoruz. Kaybolmuyor uzay boşluğunda, bir yere gidiyor. Oğlum e, kanepede böyle oynuyordun, ben de zapping yapıyorum telefon, e, televizyonda. İşte bir dizinin bir şeyinde hadi bay bay hoşçakal iyi geceler dedi. Ay Zeydan döndü televizyona bay bay yaptı. Şimdi biz zannediyoruz ki bunu duymuyor, bilmiyor, ya. kendi oynuyor. Çocuklarımız kendi halinde olsa bile, yemek yiyor olsa bile, bir şeyleri yazıyor olsa bile siz o çocuğun yanında neyi konuşuyorsanız o çocuk onu çekiyor Kaydediyor. ve o kaydettiği noktada size geri besteler, şarkılar yaparak değil mi? Hayat hikayesini anlatıyor. Tabii. Bunu, e, bu da önemli bir ayrıntıydı diye düşünüyorum. Şu... Ben bunu şok oldum Ali dün onu yapınca. Yani <gülüyor> değil mi? bu çocuk her şeyi duyuyor dikkat etmem lazım. Telefonda ne konuşuyorum, kimle konuşuyorum, ne söylüyorum. Gerçekten tetikte olmaya başlıyor. Şimdi e, bir şey aklıma geldi paylaşmak isterim. Hmm, bir danışanımdan. E, dedi ki Zehra Hanım bir gün eşimle konuşuyoruz. Yani çocuk da öyle bir dalmış ki oyuncaklarıyla oynuyor. Hmm. Evet. Bir galiba tatile gideceklermiş Hı. altınlarını bir poşetin içerisinde koymuş Hı. eşine de demiş ki bak ben bu altınları şuraya saklayacağım haberin olsun bunlar tatile gidiyor tatilden dönüyor kadıncağız ara ara ara bulamıyor onları nereye koyduğunu hatırlayamıyor bir sürü yere bakıyor tabii e, çocuğun gündemiyle bunun ne alakası var niye bunu çocuğa sorsunlar anne evin içinde iki haftadır dönüyor dolanıyor falan Son çocuk diyor ki anne sen bir şey mi arıyorsun e, işte dört buçuk yaşlarında yanılmıyorsam diyor ki işte bir saatiyle gitmeden önce ben poşetin içine bir şeyler koymuştum. Ee, babama söylediklerini diyor çocuk. Sonra tabii kadın şaşırıyor falan diyor ki onu şuraya koydun. Oraya hiç bakmamış bile kadın. Ama bakın çocuk oyuncaklarına dalmış. Yani o an sanki orada yok gibi davranıyoruz ya. Her şeyi kaydediyor. Her şeyi çekiyor. İşte çocuk küfür ediyor diye getiriliyor ya da yalan söylüyor diye getiriliyor. Siz orada bebeğinle yaptığınız görüşmede satır aralarında yakalıyorsunuz. O küfürlü söylemleri, ağzından kaçmasını ya da yalanı, işte kapıçalar komşu geldi. Baban yok de. Şimdi nasıl öğrenmesin bu çocuk en güvendiği kişiden, annesinden, babasından, biz her şeyi onlardan öğreniyoruz o yüzden doğru rol modeli olmak ve her durumda kendi içimize dönüp bakmamız gerekiyor biz nerede neyi nasıl söylüyoruz ve hep şunu söylerim söz sihirdir. Sözcükler tohumdur. Şu iki et parçası arasından çıkar. Zihnin bambaşka yerlerine serpilir. Çocukların zihinlerine doğru tohumlar ekelim. Çok önemli değil mi? Bu güzel ebeveynleri de mesajlar gitmiş oldu efendim. Şöyle bir bakıyorum DM'den gelenler var. Mesela başlayalım efendim. Adım adım insan Instagram hesaplarından gelen yorumlar. Biraz yani bir an önce yazın ki ben de onları okuyayım ve burada değerlendirelim. Hatice Hanım takıntıları olan 5 yaşında. Ki çocuk ilerleyen zamanlarda mükemmelliyetçi olur mu? Takıntıları her şeyin düz olmasını istiyor. Bardağına kimse dokunmayacak. Gece üzerini bile örtmek istemiyor. Düz duramadığı için. Çok e, uç noktalarda örnekleri de açıklamış parantez içinde. Ne söylersin Satıcı Hanıma? Ya bu e, mükemmelliyetçi tavır ve tutumların çocukluk dönemlerinde gözlemlediğimiz e, o yetişkinlikteki görülen problemlerden biri. O obsesyon, takıntılı kişilik bozukluğu olarak karşımıza çıkar. 5 ee, yaş ailede farkındalığı olan e, bir aile demek ki yakalamış bu durumu. Ee, bir destek için başvuru yapsınlar eğer böyle daha devam ederse. Evet. O, e, ne kadar süredir olduğu da önemli tabii Nasıl durumu. başladığı çok önemli. Tabii. Şey. Bu ne ne, ne zaman? zaman başladı, ne kadar devam etti, ne o dönemde da. ne oldu ailede bunlar önemli. Şimdi lütfen çocuğunuzla ilgili soru yazarken yaşını yazın. Cinsiyeti bile benim için önemli Tabii. bazen o da önemli yaklaşım evet. farklılaşabilir. Ee, mesela demiş ki Ayşe Hanım oğlum 6 yaşında çok enteresan bir soru bunu değerlendirelim. Oğlum 6 yaşında mesela bunu böyle yapayım mı diye soruyor. Ben de hayır böyle yapma diyorum ama o hala kendi istediğini yapıyor. Bana niye soruyor onu da anlamış değilim. Her şekilde kendi istediğini yapıyor sonu zarar verici olsa da ben de neticesini görmesi için yine de istediğini yapmasına izin veriyorum. Doğru mu yapıyorum acaba neticesini görsün diye demiş. Evet. evet. Ne dersiniz? Yani tabii çocuğun e, o davranışları sonrasında neler yaşadığına bağlı olarak da değişir. E, bu noktada belki şu cümleyi söylemek gerekir. Sen artık 6 yaşındasın, e, davranışların sorumluluklarını alabilirsin. Ama canını da acıyabilir. Belki canını acıtacak bir e, eylemde mi bulunuyor hı hı. ya da... E, işte şuradan atlamaya çalışacak, belli bir tarafını acıtacak böyle bir şeyse değişir. Ama ne bileyim işte kıyafetiyle banyo yapmak istiyorsa, bunun sorumluluğunu alıyorsa bu değişir. Yani bu gibi değişir. durumlarda evet, ne olduğuna bağlı olarak değişir. Evet. Şenay Hanım, Tuba Hanım modern çağda mükemmel olmak zorunda değiliz ki biz. Ebeveynlerden kaynaklanıyor. Nasıl yetiştirirsen öyle değil mi diye sormuş. Evet öyle. Kuralcı olmak elbette iyi ama sınırları bilmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum diye kendisi de yorum yazmış. Evet kuralcı ebeveynler maalesef değil mi? O mükemmelliyetçiliği evet. kuralla şeyi karıştırabiliyor. Pekala Şerife Hanım mükemmelliyetçi insanlarda yetersizlik ve sevgisizlik duygusunun etkisi var mıdır? Varsa ne oranda etkiler hocam demiş. Ne dersiniz? Çok var diyemem ee, çünkü sevgi, ilgi, merhamet bunları göstermekle ee, o mükemmeliyetçi tarafta kalmak ve bir şeyleri başarma isteği birbirinden çok farklı iki durumdur. Ama tabii söz konusu insan olunca hiçbir zaman iki kere iki dört değil. Ee, o kişiyi bilmek, tanımak, onun dinamiklerini anlamak lazım. Onun dünyasında acaba e, mükemmeliyetçi olmak istiyorsan ve daha kuralları, sınırları net bir hayat istiyorsan Sevgini, ilgini, her yüzünü belli etmemelisin tarafında mı? Bu onun doğrusu mu? Buna bakmak lazım. Hı hı. E, bu önemli. Şimdi hani bu soruda da mükemmelliyetçi olanlar değer, kendini değersiz hissettiği için mi sürekli yapıyor, daha iyisini yapmaya çalışıyor gibi bir algı var. Okumalar yapıyor izleyenlerimiz. Psikolojik olarak çok e, artık eğitici e, materyaller her yerde var, ulaşabiliyorlar. Şunu görüyorum ben iki çeşit, iki tip mükemmeliyetçi insan var. Evet birisinin özgüveni düşük ve yetersiz hissediyor, evet. daha iyisi olmaya çalışıyor ve hiçbir zaman yol alamıyor. Hani bir şey baş, başardığı Bilmiyorum. bir şey yok, sürekli yarım kalıyor, gidemiyor, kaygılı da olabiliyor. İkincisi de daha narsistik eğilimleri olan hatta kendisi dışında hiç kimse hiçbir şeyi iyi yapamaz, mükemmel yapamaz. Herkes yetersiz. Daha iyisini yapmalısın, daha iyisini yapmalısın empozesi var. Dolayısıyla mükemmeliyetçi insan da iki e, ayrı, Bakış açısından bakabiliriz evet. o spotları yaktığımız zaman öyle evet. değil mi? Evet. Ya da belki bu iki farklı durumu Hı -hı. bir bünyede farklı zamanlarda da gösterebilir. Evet e, tabi duruma ve kişiye göre evet. değişebiliyor değil mi? Evet, evet. Bu da önemliydi. Şimdi yine sorulara devam edeceğim. Ee, tabii kaygılı çocuğa girilmiş. Biz genelde mükemmeliyetçiliği buldum soru. Osman Reyyan kullanıcı adı. Oğlum birinci sınıfta ve yedi yaşında. Ben ödevlerine yardım eden bir anneyim. Sınıfta birinci olsun istiyorum demiş anne. Arkadaşını geç diyorum sen birinci ol diyorum ne kadar doğru yapıyorum bilmiyorum. Ne kadar güzel bir itiraf bu ama hiç güzel bir şey değil tabi ki. Bence Sere şöyle. Hanım, i̇yi bir e, itiraf geldi. Anne, anne burayı. Pardon Kübra Aksoymuş e, kullanıcı e, ismi özür Anne diliyorum. burayı sorguluyorsa eğer yani hani iyi mi yapıyorum doğru mu yapıyorum dediyse orada zaten bir şeyleri yakalamıştır yani onun e, kalbini. Ruhunu bir şey rahatsız etmiştir ki bunu önce bir düşündü hmm. sonra yazıya döktü. Sonra gönder butonuna bastı <gülüyor> ve oraya düştü o mesaj. E, sorgulamaya başladığım yerde e, farklılaşmaya başlayacağım zamanın e, habercisidir. Bu çocuk hep birinci sınıfta kalmayacak. Bu çocuk hep 7 yaşında kalmayacak. Bu çocuk yani bugün 17 yaşına gelecek, 27 yaşına gelecek. E, i̇şte onu da geç, onu da geç. Ya şu önemli, çocukların ilişki becerileri iyi olmalı. Hem aile içinde o kenetlenme hem akranlarıyla çünkü çocuk... Aileden sonra dışarıya çıktığında oradaki ortamdan besleniyor. Hiç kimse buna itiraz edemez. Çocuk arkadaşlarından daha çok şey öğrenir. Onların varlığında mutlu olur ve oradaki mutluluk da ona zaten ve ev içindeki ilişkide kenetlenme zaten başarı olarak döner. Hiçbir zaman şunu önemsemem. İşte çocuğun bütün dersleri beş olsun, işte çok başarılı olsun değil. İnsan olarak ilişkilerinde iyi olsun İçsel dünyasında bütün ve kendiyle barışık mutlu bir evlat olsun. Bunun ardından her türlü başarı gelir. Yani çocuk ilkokulda belki çok vasat bir çocuktur. E, muhakkak olmuştur etrafınızda. Üniversiteyi kazandığını öğreniyorsunuz. Nasıl ya o çocuk mu diyorsunuz? Benim çok yakınlarımda oldu. Yani bunu 3 e, ya da 4 kez deneyimledim. Hatta şey diye takıldım yani hani kime baktım hani yakınlarında kim var çünkü gerçekten de iyi üniversitelere girdiler ve sadece e, yoğunlaşıp 2-3 e, yıl çalıştılar ama ortaokulu ilkokula baktığında vasat bir öğrenci şimdi o çocuğu alıp da oralarla değerlendirmemelisin. Ev içinde ilişkiler iyi olduğunda birbirimize kenetlendiğimizde ardından bir sürü başarı geliyor zaten. Evet. Biraz sabır, biraz zaman ve merhamet. Evet bunlar önemli. Şimdi Özge Hanım benim oğlum yapamadığında bir şey çok sinirleniyor. Ee, tabii ben de bazen zorluyorum, aşırı tepki veriyorum ve benim tutumum da destekliyor olabilir mi? Bunu ağlıyor çünkü yapamadığında vazgeçiyor hemen o yaptığı şeylerden demişti. Aslında öykümüz ne kadar benzer değil mi? Ee, bu var. Bu, ben son tavsiye alacağım. Çünkü zamanım çok daraldı. Bir bu. Soruyu aklınızda tutarsınız eminim. Bir de şu var. Naz kullanıcı adıyla iyi yayınlar. Tuba'nın Teşekkür ederiz efendim. Zehra Hanım'dan harika bilgiler aldık. Allah razı olsun sizden demiş. Teşekkür edelim. Demiş ki sorusunda kendime karşı toleransım çok az. Mükemmelliyetçi bir mizacım var. Ailem ise destekleyici ve hoşgörülü bir aile. Doğuştan geldiğini düşünüyorum. Bu konuda ailem ile sorun yaşıyorum. Ailem sürekli kendime eziyet ettiğimi dillendiriyor. Bu konuda ne tavsiye edersiniz? Teşekkür ederim şimdiden demiş. Bu ikisini değerlendiririm çünkü vaktim çok çok daraldı. Hı hı. Genel tavsiyelerle böyle spesifik tamam. özel söyleyeceğimiz bu, şeyler varsa izleyicilerimize verelim. Bu ikisine birlikte cevap vereyim. Ben bazen e, kendimde fark ettiğim yakaladığım olumsuz bir tarafın e, olumsuz etkilerini görüyorum ve dile getiriyorken ya da etrafımdan bunu duyuyorken e, yine onu hayatımdan çıkarma ile ilgili bir inatlaşıyorsam şunu düşünmem lazım orada ne gibi ikinci kazancım var? Yani e, bu acaba benim dünyamda ikinci kazancı dönmüş olabilir mi? Evet ben e, ikinci kazanç yani bunun bir artısı var mı hayatımda? İşte etrafımdaki insanların bana kendini çok zorluyorsun gibi söylemleriyle aslında e, bunları duyarken ben alttan alta kendimi mutlu etmek ya da kendimi e, gerçekten ne kadar çabaladığımı onlardan duyarak yine kendimi mi mutlu etmeye çalışıyorum. Bunu yakalamam lazım. Bu, bunun için çok güzel bir örnek bence hı hı. son e, hikayemiz. Bir önceki soruda da karşımızda işte birinci sınıfa giden çocuk var bir de anne var. İkisinin yaşı, gelişim dönemleri her biri birbirinden farklı. Ebeveyn... E, bir merdiven düşünelim işte bebeklik çocukluk işte ilk çocukluk ergenlik işte gençlik ve ebeveynlik yetişkinlik ebeveynlik şeklinde yetişkin o basamakta ebeveyn olduğu basamakta sımsıkı sarılıp orada duracak çocuk ya da ergen o basamaklarında ee, evet kalır üstlere çıkmak isteyebilir. Zaman zaman regresyon gerilemeler olabilir. Yaşanan birtakım durumlarla, olaylarla ama yetişkin aradaki bu kadar basamağı unutup da burada pıt, pıt pıt pıt pıt aşağıya gelirse ve orada böyle çocukla çocuğa çocuk ilişki yani işte taşın taş olup da sürtüşme anında ses çıkar, kıvılcım çıkar. Öyle bir e, ilişki haline gelmemeli. Ebeveyn orada ebeveynliğini e, sabit tutmalı. Tavır, tutum, davranış ve söylemlerinde de bu ve dikkat etmeli, çocuğun da çocuk olduğunu unutmadan onunla çok e, laf dalaşına girmemeli, onunla çok inatlaşmamalı e, ve orada çocuğun yapısına ve kendi mizah özelliklerine göre de orta yolu bulmalı. Bazen deriz ki işte e, konuşamıyorsunuz, anlaşamıyorsunuz, yol alamıyorsanız eğer e, alın önünüze anne çocuk kağıt, iki kağıt yazın birbirinize. Sen. Ya da resim yapın, resim mesela çocuk e, yazmayı daha bilmiyordur, yaptığı resimle anlatır kendini. Bu gibi böyle e, ev içindeki etkinlikleri aksatmadan ve yaşadığımız ilişki problemlerinde de etkinliklerle e, çözüm arayalım. Evet, şahaneydi. Çözümleri arayalım dedik. Nasıl çözümler arayacağız? Bunları söyleme gayetinde bulunduk. Süremiz sona geldi. Çok hızlı e, geçiyor. Çok hızlı yani geçiyor. Bu ben böyle programlar için bir saati çok kısa... E, evet. İlk e, defa konuğumuzdan bir sürenizi uzatarak <gülüyor> izleyicilerimizden gelir bu teklif. Terapi tadında yani çok bu ancak e, hani böyle tam böyle seans süresince yapmaya gayret ediyoruz. Zehra Hanım çok teşekkür ediyoruz kıymetli güzel bilgileriniz için. Ben Şeref teşekkür verdiniz. ediyorum. Yüreğinize, emeklerinize sağlık. Sizin. Bütün e, ekibi tekrar kutluyorum. Çok güzel bir proje. Devam olsun inşallah. Amin. Deyelim. İnşallah. i̇nşallah efendim bugün de bize ayırılan sürenin sonuna geldik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Mükemmelliyetçi çocuk yetiştirmemek için neler yapılmalı? Mükemmelliyetçi çocuklarımız varsa neler yapmalıyız ebeveynler olarak? Bunları cevaplamaya gayret ettik. Öykümüzü değerlendirdik efendim. Yine bir başka adım adım insanla yine başka bir insan ve hayat öyküsü gelmek dileğiyle efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.